Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Leyla Tayfun'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titrişimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Yavuz Top'tan Süleyman Yıldız'ın derlediği bir Erzincan türküsüyle başlayacağız. Oldukça bilinen bir türkü bu halk müziğine aşina olanlar tarafından. Önceki programlarda da Arif Sağ'ın ve Yavuz Top'un yorumundan dinlemiştik bu türküyü. Şimdi Oğuz Aksaç'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Yola Yoldaş Olanlar isimli yeni bir albümde icra edilmiş bu türkü. Ben türkünün yanında Oğuz Aksaç'ın ismini gördüğümde önce eyvah dedim. Çünkü bu türkünün ölçüsü ve usulü sıradan bir türkünün ölçüsü usulü değil. Dolayısıyla çok fazla yorumlanmaya ve çekiştirilmeye müsait bir türkü değil. Acaba Oğuz Aksaç nasıl yorumladı diye merak ettim ve kaygılandım da biraz ama ölçü ve usulü bozmadan okumuş uzak saç. Bu türkü 22 8'lik. Usulü ise 2 3 3 2 2 3 2 2 3. Fakat 11 8'lik bölümler de var notasında. TRT repertuarındaki notada zaten bir 8 8'lik, bir 7 8'lik, bir 11 8'lik yazılmış. Dolayısıyla icrası da oldukça zor. Türkünün sözleri ise Sünmani'ye ait. Sünmani ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim türküden sonra. Fakat e, Arif bilir aşk ehlinin halini kaldırır gönlünden kıyılük halini diye iki dize var, dize var türküde. E, Oğuz Aksaç kaldırır gönlünden kıyılük halini kısmını kaldırır e, gönlünden e, den sonra farklı bir şeyler söyleyerek okumuş. Ben tam anlayamadım. Ama aslı kıyılük halini e, bir de olaydı dünyada ikbalim yaver olarak okunuyor. E, türküde geçen dizelerden birisi e, aslı böyle okunuyor yani. Fakat e, uzak saç olaydım dünyada ikbali yaver olarak okumuş. Ama anlam olarak bu da yanlış değil. Bu arada ikbal de aslında Arapça bir isim ve kabulden geliyor kabul etmek. E, anlamları birine doğru dönme, baht, talih, işlerin yolunda gitmesi, bahtlı, saadetli e, gibi anlamlar. Aslında ikbal kelimesi üzerine kabulün razı olmak, alıp kullanmak anlamına gelmesinden kader, ikbal, e, kaza gibi kavramlar üzerinden birçok şey söylenebilir. Ama ben sadece buna işaret etmekle yetinmek istiyorum çünkü bu lafı çok uzatır. Şimdi Oğuzak saçın yorumuyla dinliyoruz. Yola Yoldaş Olanlar isimli albümden Ervah Ezelde Leyfi Kalemde. Dosta yazmış şarzu kalını benimkini rüzgara yazmışlar.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 ...Sünmani Erzurumlu bir şair... ...1860 ve 1915 yılları... ...arasında yaşamış... ...Sünmani Ağzı diye bilinen bir ağız da var... ...aynı zamanda... ...fakat ben Sümani üzerinde çok durmayacağım şimdi... ...çünkü ilerleyen haftalarda... ...ya da aylarda... ...Sünmani ile ilgili de bir program... ...hazırlamayı düşünüyorum... ...o yüzden çok ayrıntıya... ...girmeyeceğim şimdi... ...fakat... ...dinlediğimiz bu türkünün sözlerini... Haşim Nezihi Okay'ın hazırladığı Sünmani Hayatı ve Şiirleri isimli kitapta bulabilirsiniz Kitap 1959 basını Marif Kitaphanesinde basılmış Şiirin iki farklı varyantı var Aynı kitapta 52. ve 57. sayfalarda bulabilirsiniz Ve buradaki sözlerden farklı kitaptaki sözler Zamanla demek ki halk arasında değişmiş sözleri fakat ben Sümmani'nin bir iki tane de kıtasını paylaşmak istiyorum sizlerle, farklı şiirlerinden. Örneğin bir kıta şöyle. Çoktan beri terki vatan olmuşum, diyarı gurubette, candan usandım. İlk ahrı çekmekten ömrüm hiç oldu, aklı çeşmim yaşı, nemden usandım. Bu benim çok sevdiğim kıtalardan birisi. Başka bir tanesini daha paylaşmak istiyorum sizlerle. O da şöyle. Dünyalıktan halim sorar bazısı, bizde sim yerine emraz bulunur. Böyleymiş imiş yazısı, elimizde bir kırık saz bulunur şeklinde. Aslında okunabilecek başka birçok kıta var. Bu ikisini paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi sırada yine aynı albümden, yani Yola Yoldaş Olanlar isimli albümden, Ender Balkır'ın yorumlayacağı bir türkü var. Albümde anonim olduğu not edilmiş. Fakat türkünün künyesiyle ilgili ben bir şey bulamadım. Ee, ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Söz kısımları e, kırık hava şeklinde değil de uzun hava ya yakın bir biçimde okunmuş. Fakat dikkatli dinlediğinizde fark edeceksiniz ki Ender Balkır iç ritmini dinleyerek yine 7-8'lik e, ölçüye ve 3-2-2 usulüne yakın bir biçimde icra etmiş bu kısımları da. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Ey Medet. Ey medet ya ilahi yine gayet kaldım bugün ben açar Bir güzele gönül verdim o benden durmaz kaçar Vay kaçar Do. Selamına gayr oldum, onu da vermez geçer. Açma güzel konuşalım, cümle kusur benden. Cümle kusur benden ise, afi kerem sendedir medenim. Ne huzur bende sen şan işe nersen dedin ne dedin? Ey medet girdim dostun bahçasına Gül açılmış gül güle Gül içinde gül açılmış müjde olsun bülbüle Bülbüle Dostun Ben bir güzel sevmeyi en düştü velvela Kaçma güzel konuşalım cümle kusur ben dedi Cümle kusur bendekse afik eden sen dedin Yüme pusul bende ise şan şeref sende dinle de ey tabi Ey meded aşıp umman ah edenden khıdır liyaz yetiş. Buna bayram günü derler kanlı kinli barışı barış. Do Dost oturmuş yadları en tatlı tatlı konuşur. Kaçma güzel konuşalım cümle kusur ben dedim. Cümle kusur bendeyse lafı kesen sen nedir medene? Huzur benden ise şan-ı şeref sendedir Ey Türkünün sonundaki tapşırmadan da anlamış olacağınız üzere sözler aşık ummana aitti. Fakat ben aşık ummanla ilgili herhangi bir şey bulamadım. Kaynak kitaplarda, ansiklopedilerde. Eğer elime bir şey geçerse ilerleyen programlarda paylaşacağım sizlerle. Bir de dinlediğimiz bu türkünün Elazığ yöresinde bir varyantı var. Benzer bir türkü. Aslında varyant demek ne kadar doğru bilmiyorum ama benzer bir türkü var Elazığ yöresinde. Bir de türküdeki Kaçma Güzel Konuşalım Cümle kusur Bendedir dizeleri beni çok etkiledi. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi sırada... Nilüfer Sarıtaş'ın Can Gibi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözel Piv Sultan Abdala, müzik Musa Eroğlu'na ait. Muhabbet serisinde Musa Eroğlu kendisi de icra ediyor bu türküyü. Ki önceki programlarda dinlemiştik biz o yorumu. Bir de türküden önce bir Gülbank okunmuş burada. Gülbank ya da Gülbank bildiğiniz üzere Alevi Bektaşi ayinlerinde okunan dualara verilen isim. Çok genel olarak ilahiler... Rede Gülbank deniyormuş ama Alevi Bektaşi kültür çerçevesinde e, ilahilere nefes deniyordu Haziade ve Gülbanklar dua olarak okunuyor. Bir de internette bir şeye rastladım. İnterneti kaynak olarak pek kullanmıyorum ama bunu sizlerle paylaşmak e, istedim. 1822 tarihli bir e, belgede Yeniçerilerin Terhis belgesinde de burada okunan Gülbank e, geçiyor yani terhis belgesinde yazan ifadeler aslında. Şimdi Nülfer Sarıtaş'ın Can Gibi isimli albümünden dinliyoruz. Yine Katarlanmış da Aşkın Kervanı. vardır Ahmed-i Muhtar. İlahi ezal nuru ilahi de pervaneleriz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Kimse bilmez halimiz taşlarımızdan sormak ile. 12 imam tarikat cümlesine dedik belli. Üçler, beşler, yediler, nuru nebi Kerem-i Ali, pirimizün karımız Hacı Bektaş Veli. Demine devranına 100 No. hatayı düzeltmek istiyorum. Türküden önce sözler pi Sultan Abdal'a ait demiştim. Fakat türkünün sözleri tapşırmadan da anlaşılabileceği üzere genç Abdal'a aitti. Bazı türkülerde duyuyoruz mahlasını fakat ben onunla ilgili herhangi bir şey not etmedim bu hafta. Türkünün ölçüsü 9-8'likti. Usulü ise 2-2-2-3'tü. Şimdi yine Nilüfer Sarıtaş'ın aynı albümünden yani Can Gibi isimli albümünden başka bir türkü var. Daha doğrusu bir sema. Sözler Deruni Abdal'a aitmiş. Deruni Abdal ise Kars yöresinin bir aşığı. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış. Aşık tarzı şiirlerinde Torun ve Toruni mahlaslarını da kullanmış. Fakat hakkında bunun dışında çok fazla bir malumat yok. Dinleyeceğimiz bu semahın farklı bölümleri var. Bildiğiniz üzere semahlarda yerdirme, miraşlama gibi bölümler oluyor. Ee, ilk bölüm 9-8'lik usulü ise 2-2-3-2 fakat saz kısmını dinlerken e, biraz farklı düşünebiliyor insan. Ben yazsaydım notasını böyle yazardım o yüzden e, böyle aktarıyorum usulü. Sonraki bölümün usulü ise 2-2-2-3 ve bu bölümden sonra bir de metronom hızlanıyor. En son bölüm ise 4-4'lük bir bölüm. Ve şimdi yine Nüfusar Sarı Taş'ın yorumuyla dinliyoruz. Turnalar Semahı. tarz <gülüyor> eden Gönül yolundan anlar gerçekler çel gerçekler çel rahsap mahran yana bu ermeydo bu ermeydo nıdır aç olan doyar susuzlar da kan, susuzlar kandırır göllerimiz var kırlar meçdi meclis, kırlar meçdi sindezalman içinde batma ana batma ana uğur içinde Aynı tende aynı tende bugün devran içinde Derun abdal gibi mullarımız Eylen durur eylen dur sallan dur Bir ulu kervandı Hani Kervanımız dost dost Aliye doğru yeni ne vuruldu yar yar kandan şüpheden del kervanımız dost dost Hüseyin'e doğru bir sultan abalam yar yar coşuk gideriz düşük baş beli. ''Aşıp gideriz, ayınan yıldızın yar yar'' ''Aşıp gideriz, gitti kervanımız, don don Ali'ye doğru'' ''Döndü kervanımız, Ali Ali, Hüseyin'e doğru'' Zaman zaman programlarda değişiklere de yer veriyoruz... ...diğer türkülerin arasında... Fakat uzun zamandır Semahlar ve Değişleri bir arada dinlememiştik. Fark etmiş olacağınız üzere bu programı Semahlar ve Değişleri ayırdım. Bunun da bir sebebi bir var aslında. Örneğin bir Semahtan sonra Urfa türküsü dinlemek ya da Zeybek dinlemek hem bütünlüğü boz, bozuyor hem de dinleyiciyi biraz rahatsız eden bir durum oluşturabilir. Bu yüzden bu türküleri beraber sunmayı tercih ediyorum bunu da bir bahane olarak söylemiyorum ama e, Alevi Bektaşi kültürüne biraz aşina olmayan dinleyiciler belki bu türküleri dinlerken sıkılabilirler. Çünkü bu sözlü bir kültür ve değerleri daha ziyade şiirlerle, türkülerle aktarılmış. E, bu bakımdan sözleri dikkatli dinlendiğinde ve yoğunlaşıldığında belki keyif alınabiliyor. Ben de bu kültürün dışarıdan bir takip edeneyim ve kendi kendime gelim güvey oluyorum. Bel evladı değilsem de yol evladı olabilirim diye. Ee, ve sevdiğim için sizlerle severek paylaşıyorum. Şimdi Erol Köker'in Mektebi İrfan isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Malatya Arguan, Ermişli köyüne ait. Sözler Sefil Kemteri'nin kaynak kişi Ali Bakır dede, derleyen ise Erol Köker. Bu arada Sefil Kemteri de 18. yüzyıl saz şairlerindenmiş. Şarkışlan'ın Kale Köyü'nde yaşamış. Hayatı hakkında çok fazla bir bilgimiz yok ama Hacı Bektaş tekkesiyle yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ve e, hatta orada görevler de almış Sefil Kemter'i. Bu arada Aşık Veli ismiyle maruf olan şairin de üstadıymış. Aşık Veli ile ilgili e, İbrahim Aslanoğlu'nun herhalde bir kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam gelmeden önce bakmadım. Ama Aşık Veli üzerine de kapsamlı bir çalışma var. Şimdi Erol Köker'in yorumuyla dinliyoruz, dostum. <Gülüyor> <Gülüyor> geldin şeney dedin den aman fakir hanımoy geldin şeneyle. Fakir hanamıy Fakir hanamıy Seninle muhabbet etmemi mi dostum Seninle muhabbet Eyleyen bu can Şadolu ben herden mi Gülmez mi dostum, şadolu ben herdem herdem, Gülmez mi dostum, ne kadar hoş geldi de bana yanın sohbeti Ne kadar hoş geldi de bana Canın sohbeti Dostun sohbeti Ayırmam dilimden Kesmem vahdeti Dostu da gördüm beni, beni. Aldı firgatı Aldı firgatı İntizarın çeken eyvah, gülmez mi dostum, gülmez mi dostum? İntizarın çeken eyvah, gülmez mi dostum, gülmez mi dostum? Hayret savaş gerek gerek Gene kavuşa Can can kavuşa Yahşit Habib gerek Yâremin deşe Dar günlerde carımıza kavuşa Ey dost kavuşa Odam ev halımı bilmez mi dostum bilmez mi dostum Odam ev halımı da bilmez mi dostum bilmez mi dostum Ne demeli de senin senin gibi yarene, Hey dost yarene, Halımda bildir tarafımdan sonrana Canımda kurban olsun olsun Haldan bilene Haldan bilene Can terkimi feda, kılmaz mı dostum, kılmaz mı dostum? Can terkimi feda, feda, kılmaz mı dostum, kılmaz mı dostum? Defil kemteriyim, ev halim böyle, ev halim böyle. Elinden gelirse bir eylik neyle beni denettiğim mecnun mecnun kendi olmuş neyla, kendi olmuş neyla. Mecnun Leyla'sını da bulmaz mı dostum? Bulmaz mı dostum? Mecnun Leyla'sını da mı bulmaz mı dostum? Bulmaz mı dostum? Türküde ev böyle ifadesini duydunuz. Ben türküyü ilk dinlediğimde acaba ehvalim yani ahvalım kelimesinin yörede söylenişi mi diye düşünmüştüm. Fakat albüm kapağında da ev olarak yazılı. Zira burada dostunun evine gelmesinden, müşerref olmasından bahsediyor kendisinin. Dost diye bahsettiği de aslında pir. O yüzden ev halım kelimesi geçiyor ve ee, bu şekilde anlamak gerekiyor Yani ahval değil Şimdi sırada yine Erol Köker'in Mektebi İrfan isimli albümünden Dinleyeceğimiz bir türkü var Bu da Malatya Arguvan Ermişli köyüne ait Sözler Teslim Abdal'a ait Abdullah Bakır dededen Erol Köker derlemiş Türkünün ölçüsü 7-8'lik Fakat bir hususiyeti var bu türkünün Dikkatli dinlenirse ilk ölçüsü e, 7-8'lik Usulü 2-2-3. Ee, sonraki ölçülerde 7-8'lik olmasına rağmen ilk ölçüden sonraki usuller 3-2-2. Şimdi Erol Köker'in yorumuyla dinliyoruz. Ben Ali'yi gördüm. Ben aleyi gördüm Firdevs bağında Firdevs bağında Zülfü kâr evinde Oğul çağında firdevs Cennet bağında Bülbül feryat eyler eyler Gül şene düştü, Gül şene düştü. Firdevsi alada, cennet bağında, gül gül feriye iler iler. Gül şene düştü, Gül şene düştü ömredi gören gözler olurdu gözler olurdu achter di yaşın sel sele doldu çaladı. cebrail habib'in hü h elin bağladı türkmarın önün çin göğüsün güller açtı bunlar güller açtı bunlar tohumunu yer yüzüne saçtı var ol Sürdüler her destesin bir gül özel verdiler gül Muhammed eder giz. Gönlüne düştüm Gönlüne düştüm Dinlediğimiz bu türkülerdeki telmihler hakkında uzun uzun konuşulabilir. Ama o zaman programda ancak iki üç türkü dinleyebiliriz. Bu yüzden onlar üzerinde ayrıntılı durmak mümkün değil. Ama ben Teslim Abdal'la ilgili çok kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Edebiyat tarihinde bilinen Dört tane teslim abdal var. Hakkında e, bilgi sahibi olduğumuz. Ama bunlardan özellikle Çorumlu ve Elazığlı olan iki teslim abdal halk edebiyatına değerli şiirler kazandırmışlar. Özellikle Çorumlu olan teslim abdalın e, daha iyi şiirlerinin olduğunu söylüyor uzmanlar. Bir de bilinen türkülerin sözlerinin, sözlerinin yazarının da Çorumlu teslim abdalı olduğu söyleniyor. Bu Çorumlu Şairimiz 1652-1722 yılları yarası, yılları arasında yaşamış tahmini olarak. E, teslim Abdallah'la ilgili daha fazla e, bir şey söylemeyeceğim. Çünkü o da dosyasını hazırladığım, hakkındaki kitapları topladığım ve ilerleyen haftalar ya da aylarda üzerine bir program yapmak istediğim şairlerden. O zaman hem kaynaklarını aktararak hem de hakkında daha ayrıntılı bilgiler vererek bir program ...hazırlamak istiyorum. Şimdi sırada Cem Yıldız, Smatch ve Rustam ve Zade'nin birlikte çıkarttıkları e, Hü isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. E, Fransız olan müzisyenin ismini çok yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Dinleyeceğimiz bu türkü halk müziğine aşina olanlar tarafından oldukça iyi biliniyor. Fakat künyesiyle ilgili hiçbir malumat yok. Albümde de zaten anonim olduğu yazılmış sadece. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Hazreti Şah'ın Avazı. Haydar haydar şahım haydar Haydar haydar pelim haydar Yine aynı albümden yani Cem Yıldız ve arkadaşlarının çıkarttığı Hü isimli albümden bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz şimdi. Ali Ekber çiçekten alınmış bu türkü. Ee, oldukça bilinen bir eser bu da. İsmi böyle ikrar ile fakat sözleriyle değil enstrümantal olarak dinleyeceğiz bu türküyü. Halk müziğine aşina, olanlar, aşina olan dinleyiciler belki biraz garipseyebilir. Farklı bir yorum olmuş bu. Ama ben severek dedim Umarım sizler de severek dinlersiniz. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Bir de ben bu hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde Aşık Daimi'den ve Davut Sulari'den türküler almıştım listeye. Fakat süremiz dolduğu için maalesef programın sonuna ayırdığımız bölümü bu hafta yapamayacağız. Başka bir hafta. Bunu telafi ederiz umarım. Dolayısıyla programı sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Leyla Tayfun'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Leyla Tayfun'a teşekkür ederiz.